Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi hadana lihaza ve ma kunna linetedie levla en hadanallah. Ve ma tevaffike murtisami illa billah. Lekad jaat rusulu rabbina bil hak. Sallı ala rasulina Muhammed.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 ''Tava geldi, hamur tükendi, akıl başa geldi, ömür tükendi'' sözünü dillerine pelesenk edenler. Bazen hayatımızda bir mesaj olsun için, bazen bizi bir kendimize getirsin için, bazen bizi bir dirilişe sevketsin için söylenmiş tatlı sözlerden bir katre değil mi? Bizi neyden silkelemeli? Bizi neyden arındırmalı mı? Bizi bizden ayıran şeylerden arındırmalı. Bizi bizim aramıza perde çeken şeylerden arındırmalı. Yırtabilmeli perdeleri. Ne ise aramıza giren perdeler. Ne ise mümin kardeşimize Allah için seni çok seviyorum. Canım sevgili bir tanecik kardeşim dememize engel olan şey ne ise. O perdeyi yırtabilmek. Allah her şeyi bizim için yaratmışken ve her şeyi bizim için sunmuşken ve en güzel şeyleri bize hediye etmişken ve şu kainatı kendisine yaklaşmamız için bizi bir araç olarak sunup bu aracı da tamamen bizim hizmetimize sunmuşken tevekkürden bazen uzak durmamız reva mıdır dostlar? Ne dersiniz? Toprak altında Yollar açarak bitki köklerini havalandıran solucandan, Zehrinden ilaç yapılan yılana kadar, Bütün sürüngenler, bütün tabiat, bütün kainat, bütün doğa, Bizim için, bizim tabi dengemiz için değil mi? Deniz dibindeki balıklardan, gökteki bulutlara, Yağan yağmurdan esen rüzgara, Doğan güneşe kadar ne biliyorsak, ne görüyorsak hepsi bizim için değil mi? Tavuktan, inekten, kediden, köpekten, arıdan, böcekten görünebilen ve gözün göremeyeceği kadar küçük olan şeylerin hepsi. Her canlı ve cansız hep bizim için değil mi? Her birinden faydalanmıyor muyuz bugün? Çevremizde her şey ama her şey bizim mutluluğumuz için çırpınıyor sevgili dileyiciler. Ve elbet bunlarda da bize bir gül demeti sunarcasına hediyeler sunan, bizi sevdiği için yaratan, yarattığı cenneti için de elçiler gönderip yine oraya davet eden ilahi Kudret'in eseri. Güzeller güzeli güzel Mevlamız, o kadar da güzel sunuyor ki ifadelerle. Ne kadar da, ne kadar da bazen tefikkürü emreden ayetlerden, bazen kainat kitabını okuyup öteler ötesine dalmamızı isteyen ayetlerden bir haber oluşumuz bazen neden oluyor acaba O Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütfu, bir hediyesi olmak üzere size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler var. İnne fî zâlikele aya Düşünebilen, akledebilen, temiz akıl ve kalp ile araştıran ne hal üzere, ne inanç üzere olursa olsun araştıran herkes için bir işaret var. Aşka götüren, merhamete götüren, sonsuz öteler ötesine götüren bir mesaj var. Eseri araştıran, çünkü eserin altındaki rahmet imzasını, eseri yapan, müesserin imzasını görecek ve müessele koşacak, müesere yönelecek. Çevresindeki her şeyin Kendisi için yaratıldığını anlayan insan, kendi kendine şöyle sormalı değil mi? Her şey benim için yaratılmış, bana hizmet etmekte. Ya ben, ya ben niçin yaratıldım? Ya ben niçin yaratıldım? Her şey benim içimse, ben içinim سَعِذُ بِاللّٰهِ فَمَا اخِلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ اِلَّا لِعْبُدُونَ Buyuran ayet, bize bunu da ifade ediyor, diğer ayetlerin ifade ettiği gibi aslında. Zariyat Suresi 56. ayette Ben cinleri ve insanları, ancak beni tanısınlar, beni tanısınlar da bana yönelsinler. Çünkü tanıyan yönelir, tanıyan sever, tanıyan bulur öteler ötesine, en yüce dostlar ve kulluk etsinler diye yarattım diyor Allah Celle Celaluhu. Ayeti kerimeden anlıyoruz ki sevgili dinleyiciler yüce yaratıcıyı tanımak ona aşk ile yönelmek yaratılışımızın hedef ve ana gayesi. Şu fani alemde hiçbir şey insanı en büyük dost Allah'tan uzaklaştırmamalı. Her şeyi bize ihsan eden Yüce Allah'a yaklaşabilmek içinse iyi bir değerlendirme yapabilmeliyiz. Sokaktan yürürken sevgili dinleyiciler birisini çevirelim ve soralım senin en kıymetli vardığın nedir? Canım der, hayatım der, benim canım en kıymetli varlığım der. ''Ey değerli insan, sana hocanı hediye eden, sana sevgisinden hediye etmiş. Hiç düşündün mü?'' ''Peki Allah bu kadar seviyor da ne için imtihanlar gönderiyor?'' Madem aşkı sergilememiz için, şu dünya aranasında aşkı yaşayabilmemiz için, imanı yaşayabilmemiz için, iman aşktır, aşkı yaşayabilmemiz için göndermişse, imtihanlar ne için? Aşk bedel ister, aşk işaret ister, aşk gayret ister. Evet dostlar, Allah imtihan ediyor ki, aşk sergilensin şu dünya arenasında diye bildiği halde her şeyi ama bildiği halde direkt sen şuraya mükafatlar evine direkt sen de şuraya adaletin tecelli ettiği yere dese kullar belki itiraz edebilirler ama yaşandıktan sonra itiraz hakkı kalmıyor Allah hepimiz o can hediyesini, o hayat hediyesini vermesinin sebebi sevgisinden başka bir şey değil ki. Ne kadar da seviyor, ne kadar da merhametini buyuruyor. Anne babalardan vardır dinleyenler ya, Allah'ın rahmetini düşünmek isteyen, Allah'ın kendi çocuğuna karşı kişinin kalbine koyduğu merhameti ve şefkati düşünmeli en azından. Çocuğunuza kıyamazsınız. Saçına rüzgarın esmesine bile. Her şeyden korursunuz onu. Hep öper koklarsınız onu. Siz o merhameti veren, en büyük merhamet sahibi olan Allah Azze ve Celle'de hikmetler kaynağı, hikmetler meydanı dünyaya bu yüzden imtihan için gönderdi bizleri. Evet dostlar, nefislere tatlı gelen her şey insana imtihan için verildi. Ali İmran suresi 14. ayette O nefsani arzulara, kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici geldi. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah katındadır. İmtihanı kazanmak, imtihanı kazanabilmek, imanın o rahmet saçan, o sonsuz aşk deryasına dalabilmek, Seni seviyorum Allah'ım cümlesini bütün hücrelerinizde yaşayabilmek. Evet dostlar, insanın mutlak gayesi olması gereken bu. Her şeyini ona göre ayarlamalı aslında, başına gelen her darlıkta, ulaştığı her varlıkta imtihan olduğunu unutmamalı, kendini kurtarabilmeli. Dünyanın acı tatlı her haliyle imtihan içinde bulunduğunu insana ile ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilmiş olan güzel kitabımız Kur'an'da Mülk Suresi 2. Ayette Mevlamız şöyle veriyor. O Allah ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak, galip ve çok bağışlayıcıdır. İnsan bu uyarıları iyi değerlendirebilmeli. Yüce Allah'a, güzeller güzeli. Güzel Mevlamıza, kulluk için dünyaya geldiğini, aşkı sergilemek için yaratıldığını, her haliyle de imtihandan geçtiğini asla unutmamalı. Biliyoruz ki, insana üstünlük kazandıran iyilikleri hayırlı davranışlarıdır. Şerlerden, kötülüklerden, Haksızlık ve zulümlerden uzak bir dünya kurmak, Müslüman gelip Müslüman gidebilmek hayatımızın da gayesi. Ancak bazen bu zor olabiliyor, kolay olamayabiliyor. Yeryüzünün kara kalpli insanlarla dolu olduğu bir dünyada, hak ve adalet ölçüleri içinde Müslümanca bir çizgi tutturabilmek, Zorlu sınavı başarmak, kulla kavuşabilmek, aşkı sergileyebilmek bazen bazı şekillerde zor olabiliyor. Çevresindeki kötülükleri görmezden gelerek, hayır ve iyilikleri önemsemeyerek insanın üstünün kazanmasına da düşünmek yanlış olur. Öyle değil mi? Her fırsatta hem daraldığım hem de rahatladığım anlarda Kur'an'ın tefsiri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatıldığı rahmet sayfaları Siyer-i Nebi yi okuduğumda yine her zamanki gibi bugün bir cümle bir sözcük takılıverdi hakikatte olan ve olması gereken Müslüman yaşamak için mi nefes alır? Bu soruydu. Cevap Aşk elçisi Efendimiz'in hayatında Müslüman yaşamak için değil, yaşatmak için nefes alır. Yaşamak için değil, yaşatmak için. Ali İmran Suresi 110. Ayet-i Kerime'de ümmet Muhammed hakkında sizler ve bizler La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesinin temizliğiyle yüreğini temizleyen, yüreğini Allah'a açan, yüreğine Allah'ı alan, ümmet olan sizler için, buyuruyor ki Mevlamız. Sizler, insanlar için çıkarılmış, hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği tavsiye emreder, kötülüğü sakındırır, yasaklarsınız. Allah'a güvenir, Allah'a dayanır, ona inanırsınız. Evet dostlar, Görülüyor ki, hayırlı insan olabilmek, Allah'a teslim olup, iyiliklere sevk edebilmek ve kötülüklerden engellemeye bağlı. Müslüman önce kendini, sonra yakınlık derecesine göre diğer insanları kötülüklerden kurtarıp, iyiliklere eriştiren insan demek değil mi? Gördüğü kötülükler karşısında, gerekli tavrı göstermeyenler, bana ne, bana dokunmayan yılan, bin yıl yaşasın mantığını yürütenler, er geç, kötülüklerle sarsılacaklardır. Komşunun evindeki ateş, bir gün, sizin evinize de sıçrayabilir, öyle değil mi? Efendiler, Efendisi, Efendimiz, Aşk Elçesi Resulullah, Şöyle buyurmuyor muydu zamanından zamanımıza? Sizden biri bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin. Eğer gücü yetmezse eliyle değiştirmeye, diliyle değiştirsin. Eğer gücü yetmezse kalbiyle buz etsin. kalbiyle o işi kınasın, kalbiyle, ruhuyla, manasıyla tarafını belirlesin. Ki işte bu imanın en zayıf derecesidir. Evet dostlar, kötülüğü görünce engellemek Müslümanın bir vazifesi, bir görevi. Yaşamak için değil, yaşatmak için nefes almak. Aşk Efendimizin 23 senelik peygamberliğinin her anında... Her dakikasında, her zerre ve saniyesine sergilemiş olduğu karakter işte aynen buydu. Yaşamak için değil, yaşatmak için nefes almaktı. Çünkü kaybedenler çok şey kaybediyordu bu dünya imtihanında. Bu dünya tarlasına ekebilenler çok şey kazanıyordu, ekemeyenler sonsuzluk kaybediyordu. Çok önemliydi bu. O yüzden yaşatmalıydı aşk elçisi. O yüzden insanları diriltebilmeliydi Allah Resulü. O yüzden kendisini dövmeye çalışanlar, ezenler, üzenler, öldürmeye kastedenler için bile elini kaldırıp af diliyor, rahmet diliyordu Rabbinden. Aşkı sunmak adına Allah Resulü savaşlarda bile kendilerini öldürmek üzere ordu toplayıp Allah Resulü ve masum insanların üzerine gelen insanlara bile ilk önce ikna ile, dirilme ile yaklaşmayı tavsiye ediyordu, bu yöntemi geçiriyordu hayatında. Hedef bir insanı daha öldürmek değildi, bir inkarcıyı daha dünyadan temizlemek değildi. Evet evet temizlemekti, yanlışları temizlemekti, karanlığı temizlemekti, gafleti temizlemekti, yerine rahmet gelsin diye, yerine lütuflar gelsin diye, yerine aşk gelsin diye ve böylece kainat aşk koksun diyeydi. Hedef buydu, amaç buydu. Allah Resulü her sözü olduğu gibi bu sözünü de önce kendisi yaşıyor ve bize sunuyordu. Aşk elçisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi insanları diriltmek adına bazen bir haber olanlarımız yok galiba. Ebu Derdağ radyallahu an bir gün yoldan geçerken halkın yanlış yapmış olan, isyan yapmış olan, zulüm yapmış olan evvela nefsine sonra günaha dalmış olan bir kimseye sövüp hakaret ettiklerini görünce onlara... Ey değerli kardeşlerim, Ey sevgili kardeşlerim, Eğer siz, Bu adamın bir kuyuya düştüğünü görseydiniz, Onu kurtarmaya çalışmaz mıydınız? O kuyuya düşmüş, Elinden tutup kaldırmaz mıydınız? Çalışırdık tabii ki dediklerinde, Öyleyse kardeşinize söveceğinize, Elinden tutun kaldırın, Karanlığa sövmekle ışık gelmez, Bir mum da, SİZ YAKIN! Karanlığa sövmemek, Bir mum daha yakabilmek, Bir mum yakamazsak bile, Yakabilenlere bir ateş sunabilmek, Bir mum sunabilmek, Bir gayret edebilmek, Mücadele Suresinin ayetlerinden çıkan mesaj üzerine Saf belirleyebilmek Allah'ın safında bulunabilmek Bu dünya aranasında aşkı sergileyebilmek Her şeyden öte, her şeyden önce, her şeyden öte Seni seviyorum Allah'ım diyebilmek Bu sözcüğü yaşayabilmek insanlara bu sözcüğü yaşadıktan sonra yaşatabilmek insanlara sunabilmek, kurtarabilmek adına Dünya telaşasından sıyrılıp Azrail Aleyhisselam ile buluşmamız gerçekleşmeden Tutabilmek tutabildiğimiz kadar insanın elinden ve aşk elçisi Efendimizin eline kadar götürebilmeye gayret edebilmek Olur ya bir kişi daha kurtulur ya Ya bir kişi daha kurtulursa Bir mum başka bir mumu tutuşturmakla ateşinden bir şey kaybetmez diyor ya Mevlana Götürebilmek başka insanları Allah Resulü'nün hayatını keşke her gün her dem her an Kur'an'ın tefsiri olan o hayatını o siyerini hayatımıza bir sergilemeye gayret etsek inanıyorum ve kesinlikle şüphesizce itikad ediyorum ki asr-ı saadet bu zamana tecelli edecek o zaman Ömerler, Ebu Bekirler, Musaplar aşkı sergileyecek. Halit bin nebi Beltalar aşk efsanesi yazacak. Ebu Zelal Gıffariler insanlığa destanlar yazacak. Allah Resulü'nün hayatının satırlarını okuduğumuzda öyle bir göreceğiz ki. Halbuki ötede değil bu yaşayış, yanı başımızda. Allah Resulü'nü uzaklarda arayanlar, Mescid-i Nebevi'de kaldığını düşünenler... Onun yolundan giden ondandır Haramlardan helallere hicret eden ona hicret etmiş gibidir Yaşayabilmek Aşkı yaşayabilmek yaşayabildiğimizce Böyle yapsak Siyerlerle bir dirilişi yaşasak aşk elçisinin hayatıyla azab süresindeki o güzel hayatıyla o güzel örneklik taşıyan, rehberlik taşıyan hayatıyla bir diriliş yaşasak, Bugün Filistinler ağlamaz, bugün Iraklar ağlamaz, Çeçenistan ağlamaz. Bosnalar yaşanmaz o zaman, Keşmirler yaşanmaz. O zaman tek bir şey yaşanır, aşk. Aşk yaşanır. Bu sözlerimizin uzakta olduğunu düşünenler, Evlerinin laflarında bulunan siyer kitaplarından o aşkı zamanlarına taşıyabileceklerini asla unutmamalar. İnsanları tutabilmek, kurtarabilmek. Ne buyuruyordu aşk açısı Efendimiz sevgili dinleyiciler? Zalim de olsa, mazlum da olsa, kardeşinize yardım ediniz. Sahabiler şaşırıyorlardı ilk demlerde. ''Ya Resulallah, zalime yardım nasıl edeceğiz ki? O zalimdir.'' Aşk gerçisi, her sözünde olduğu gibi yine insanlığı diriltmek adına bir sözcük buyuruyordu. ''Onu zulmünden ve ne derseniz, bu da ona yardımdır.'' Dikkat ediyor muyuz? Kur'an'da Allah, bir insan günah işlediği zaman, o kişi günah işleyen kişi demiyor da, Nefsine zulmeden insanlar diyor. Nefsine zulmeden insanlar. Evet, günah işlemek, nefse zulmetmektir. Çünkü günah gerçekten de belki bazen bir anlık bir zevk tattırsa da insana. Verdiği maddi ve manevi hasarlar sayılamayacak kadar uzun süreler sürüyor. O yüzden Allah şefkatle kullarının gönüllerini okşuyor. Gelin diyor. Gelin. Aşk deryama gelin Okuyun kainat kitabını ki yüreğinize insin aşk Okumadan, araştırmadan inebilir mi aşk? Her arayan bulabilir mi? Ama bulanlar hep arayanlar değil mi? Arayabilmek, araştırabilmek, lütufa ulaşabilmek Uzaklarda değil ki, içindeyiz de bazen farkında mı değiliz? Kötülük işleyenleri Kötülüklerinden vazgeçirebilmek için O kişinin şahsiyetine Anlayışına uygun davranışlara Başvurmalıyız dostlar Tenkitlerle sen zalimsin Sen şöhresin sen bittin Hele peygamber efendimizin ümmeti olan Bu insanların böyle bir şey demesi Uygun ve caiz değildir Mümkün Kesinlikle değil Allah Resulü Abdullah bin Selül'ün Münafıkların başı olduğunu bildiği halde sen münafıksın demedi. Belki kurtulur diye çünkü. Kurtulur belki diye. Hep gayret eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdi. Şeyh Şadi Sirazi'nin Hülistan isimli eserinde şöyle bir hadis anlatılır değerli dinleyiciler. Zalim ve günahkar olan günahlara batmış olan birisi, Allah'ın güzel bir kuluna, Allah yolunda, insanlara rahmet olma yolunda gayret eden, ömür geçiren birisine, ''İbadetlerden hangisi daha iyidir?'' diye sorar. O da, ''Senin için uykudur.'' der. Adam hayret eder. ''Nasıl yani?'' der. O güzel insan cevap verir. ''Çünkü uykuda olduğun zaman kimseye incitemezsin de ondan.'' İyilik yapamasa da bazen kötülük yapmamamız da bizim için bir ecir değil mi? Efendiler efendisi Riyazu Salihin gibi hadis kitaplarının ilk hadisi olarak kaydedilmiş olan hadisinde ameller niyetlere göredir hadisini açıklarken rabiler demezler mi? Bir insanın kalbine bir kötülük vesvesesi gelse ama bunu yapmasa. Kalbine bir günah hissi gelse ama bunu yapmasa. Pek nafile ibadet yapamasa da Kalbine gelen kötülükleri yapmıyorsa, o ona ecir olarak yeter. Sevap ancak ibadet yaparak mı kazanırız zannediyoruz bazen. Ne dersiniz? Hayır hayır. Aslında yapılan bir günahı terk etmek, yapılacak bir ibadetten Allah katında daha evladır buyuruyor aşk gelcesi sultanımız, bir taneciğimiz, efendimiz. O yüzden nefs mekkesinden Günahların çekiciliğinden Aşk medinesine hicret edin diyor Evet dostlar Yapılacak en büyük hamel Yapılan yanlışa terk edebilmektir Aşk elçesi bir taneciğimiz Bir tanecik rehberciğimiz Bir tanecik peygamberciğimiz Bir tanecik peygamberciğimiz Dostumuz, her şeyimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına gerilip dirilen insanlar. Tövbelerini nasıl yapmışlardı? İbadet üzerine ibadet yaparak mı? Ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları çağırırken aşka, imana, Allah'a amellere mi çağırdı önce? Hayır, hayır. Önce yanlışları terke çağırıyordu. Ey insanlar diyordu. Ya yühen nas diyordu. E insana bir araştırsanız lütfen olmaz mı? Bir kainat kitabını araştırsanız lütfen sizi yaratan Allah hakkına ne olur araştırsanız da bir fark edeceksiniz. Şu gökyüzünü bir temaşa etseniz. Şu kainat eserin yaratanı öyle bir kavrayacak. Ona öyle bir aşık olacaksınız ve böylece yanlışlarınızı terk edeceksiniz. Ve Allah Resulü hep terke çağırıyordu yanlışları. Çünkü gerçekten de değerli dinleyiciler, gerçekten de sevgili kardeşlerim, bir insan amelleri yapmakla, ibadetleri artırmakla alacağı kalbi huzuru mutmainliği tam tersi yanlışları terk etmekte bulabiliyor. Amellerin en tatlısı da yapılmakta olan bir yanlışı terk edebilmek değil mi? Ömerler böyle Hazreti Ömer olmadı mı? Halitler böyle Hazreti Halit olmadı mı? Allah Resulüne birisi geldi savaş anında da. Ya Resulallah dedi. Ben iman mı edeyim önce? Yoksa savaşayım mı sizin safınızda dedi bir gayrimüslim. Allah Resulü savaş anındayken verdi ona. Allah Resulü ona ne dedi biliyor musunuz? Dostum önce, önce iman edin. Önce arın, önce terk et yanlışları. La mevcub de illallah de. Allah'tan başka hiçbir şey yok de. Kainatı bir la çek de. Temizle kalbindeki butları. Temizle kalbindeki ondan başka her şeyi. Ondan sonra. Dirildiğin gibi kendin, insanları da diritebilmek adına koş cihada. Evet dostlar. Önce yanlışları terk etmek, sonra hakikate, amellere yönelebilmek. Kötü davranışların alabildiğine yaygınlaştığı günümüzde bunları engellemek, çok yönlü çalışmalarla ülke çapında yetkililerin planlı eğitim gayretleriyle sağlanabilir anca... Ama ferdi çalışmalar da ihmal edilmemeli. Ne de olsa devlet evimizin önünü temizliyor diye, evimizin önündeki çöpleri dağınık bırakmamalıyız. Yapabileceklerimizi aksatmadan sürdürmeliyiz. İbrahim'in ateşini söndürmeye gayret ettiği rivayet edilen karınca misali. Belki suyumuz ateşi söndürmez ama, en azından aşkımızı sergileyebilmeliyiz dostlar. Cennette buluşmak adına, cennette sonsuz cemali seyredebilmek adına. Bugünkü ortamda veren nefsimizi ve sonra ailemizi, çocuk çocuğumuzu gafletten, yanlıştan koruyabilmeliyiz. Bize düşen dostlar, gücümüz nispetinde çevremizde gördüğümüz yanlışları terk etmemizdir. Ve terk ettikten sonra düzeltebilme adına insanları davet edebilmektir. İslam'da hep misyonerlik yoktur diyorduk. İslam'da tebliğ vardır. Misyonerlik, inanmış olduğunuz inancı karşıdaki kişiye, Maddi ve manevi baskılarla Kabul ettirmektir Tebliğ ise Kur'an'ın ifadesiyle Allah Resulü'nün fiiliyatında gördüğümüz üzere Sadece duyurmaktır Bu aşk dini İslam'da Zorlamak yoktur Çünkü aşkta zorlama olmaz Zorlamayla aşık olunmaz Aşk gönül işidir Aşk yürek işidir O yüzden imam O yüzden aşk Yürekte başlar Kainata, yürek merkezinden, kalpten yayılır. O yüzden vücut ülkemizin padişahı kalptir. Kainata fermanımı kalp verir, yürek verir, yürek alır. Kalbül ül mü'mini Beytullah buyurmuştur Allah Resulü. Allah'ın evi o yüzden kalbimizdir. Beytullah o yüzden Mekke'deki Kabe'den ziyade insanların kalbidir. Gücümüz ölçüsünde Çevremizi günah kirlerinden, çirkin davranışlardan temizleyememişsek, bunun için üzülebilmek de bizim inanç samimiyetimize işarettir. İslam büyükleri, İslam ile büyüyen insanlar bu konuda çok hassidiler. Gördükleri günahları engelleyememelerinden büyük üzüntüler duyarlardı. Allah Resulü gibi. Allah Resulü o kadar üzülürdü ki, Allah Resulü gidiyordu bu Cehil'in kapısını yetmiş kere Gidiyordu Ebu lehebeye Gidiyordu Kim varsa Kim varsa hepsine gidiyordu Yıpratıyordu kendini Geceleri gündüzleri koşturuyordu Yemek içmek istirahat Hepsi bir yana Bir insancık daha kurtulsun diye koşturuyordu Ayet Ey sevgili peygamberim Neredeyse kendini mahvedeceksin Bu kadar yorma kendini senin görevin sadece sunmaktır. Senin görevin yalnızca sunmaktır aşkı. Onlar kalplerini açarlarsa ben onlara lütfederim. Ama kalplerini açmıyorlarsa üzülme. Kendileri seçiyorlar sevgili peygamberim. Gerçekten Kur'an'da Allah öyle buyuruyor dostlar. Okurken tefsirlerinde ben demiyor Allah şu kişiyi cehenneme koyuyorum ya da şu kişiyi cehenneme koyacağım buyurmuyor da kendi tercihleriyle orayı hak edenler kendi tercihleriyle oraya gidenler buyuruyor kendi tercihleriyle tercih etmek tercih sunabilmek bir yanda aşk bir yanda gaflet bir yanda rahmet bir yanda zahmet zulümat ve nur ifadeleri Kur'an'da geçiyor ya aydınlık ve karanlık Kaybedenler çok şeyi kaybediyordu çünkü kazanlar çok şeyi kazanıyordu. Telafisi olmayan bir seçim bu. Allah son kararınız mı diye soru sormak için milyarlarca peygamber bu yüzden gönderdi. Seçiminizi yapanlar son kararınız mı? Gerçekten son kararınız mı? Kendinize gelin diye peygamberler onun için geldi. Kararımızı seçmemize yardımcı olmak için. Rahmeti göstermek, lütfu yönlendirmek adına Bütün peygamberlere selam olsun Hepsini teker teker seviyor Hepsini sonsuz salat ve selam gönderiyoruz Rabbim bize öyle bir aşk hayatı yaşamayı nasip etsin ki Dünyada, kabirde, mahşerde ve ahirette Mâsâdikîn buyurulan Nisa Sûresi 69. ayette buyurulan o müjdeye kavuşan kişilerden olalım inşallah. Aşk acısı efendimizin güzel bir ifadesi var aslında her güzel sözü gibi. insanları uyarmak adına sadece onları kurtulmak için değil onların da şerrinden kurtulmak adına aslında. Bir gemi düşünün dostlar. Gemi iki katlı. Üst katında akıllılar durmakta. Alt katında da deliler bulunmakta. Gürültü, patıldılar geliyor seyir halindeki gemiden. Akıllı yolcular... Delilerin bulunduğu bölüme gelip bir bakıyorlar ki Deliler gemiyi dermeye başlamışlar Bu manzara karşısında Akıllı yolcular kendi aralarında Ya bunlar delidir ne yapsa yeridir deyip Bunlara takılmaya gelmez Hem bir şeyi de yapmıyorlar ya Bize ne bize dokunmaz canım Ne de olsa alt kattı onlar giderse onlar gider Biz rahatımıza bakalım derlerse diyor Allah Resulü Gemi delinir ve sonuçta da Fizik kanunu gereği içine su giren gemi batar Elbette birinci kat batar ama İkinci kat da batar Gemi batınca boğulacak olan Sadece gemiyi delen deliler değil ki Değil mi? Bütün yolcular Bu durumda asıl deli gemiyi delenler midir? Delenlere izin verenler midir? Afınıza sığınıyor Musa makarlarınıza sığınıyor Cevabını sizlere bırakıyorum Bu hadiste aslında Deniz dünyayı Gemi İslam'ı Akıllı yolcular iman ile dirilenleri Deli yolcular ise Gaflette olanları ifade ediyor Biz dünya denizinde İslam gemisiyle ahirete giden yolcularız dostlar Nuh Aleyhisselam'ın Gemisine binmiş gibiyiz İslam Nuh Aleyhisselam'ın gemisidir. Binen kurtulur. O gemi ki binenleri felaketten, afetten, zahmetten kurtardı gibi menzili de aşk deryası. Aşk adasına götürecek. Rahmet odasına götürecek. O gemiye binenler sonsuz aşk deryasına gidecek. Böyle bir gemi. ''Biz Müslümanlar dostlar, Müslümanlar olarak çevremizde gördüğümüz kötülükleri, zulüm ve haksızlıkları, inancımıza yapılan yanlışlıkları, kasamızı, kesemizi, geçici menfaatlerimizi düşünerek bana ne diyemeyiz. Kim varsa çevremizde her türlü yanlış alışkanlığı içeren olsun, her türlü nefsine kendi kendine zulmeden insan bile olsa onu kurtarabilmek adına... Onu da uyandırabilmek adına ne varsa yapabileceğimiz Onu yapabilmek adına bir gayret, bir adım sarf edebilmeliyiz Ama bunu sarf ederken kullanacağımız yöntem Biricik sevgilimiz Allah Resulü'nün yöntemi olacak dostlar Onun haricinde başka bir yöntem kullanmaya kalkarsak Yanlış yapabiliriz Bunu yaparken de Merhametle bunu yapmalıyız birbirimize dostlar. Şefkat ve merhametle birbirimize yaklaşmalıyız. Sadece hani batan gemiden kurtulmak için değil de birbirimizi sevmek zorundayız. Sadece inanan olarak birbirimizi değil. Müstevizu billah. İnnemel müminin ihbetün. Muhakkak ki müminler birbirinin kardeşi. Şüphesiz, şeksiz bütün mümin kardeşlerimizin hepsini, kelime-i şehadet ile, kelime-i tevhid ile dirilen bütün kardeşlerimizin hepsine, yüreğimizin derinliklerinden gelen en samimi sevgileri sunuyoruz. Ama biz, sadece onları değil, her ne kadar farkında olmasa da, Rabbimizin imzasını taşıyan, yaratılışında taşıyan diğer insanları da sevmek, onları hakiki sevdaya sevk etmek durumundayız. Zalimler bize zulmedenleri bile evvela onları yok etmek için değil, onları kazanabilmek adına bir gayret sarf etmeliyiz. Yaşamak için değil, yaşatabilmek için nefes almak. Ama biz başkalarının yaşatabilmek adına geçmekten öte bazen tenkit ve tekfirlerle birbirimizi bile verilmişiz. Bazen ne dersiniz? Halbuki Fudayl bin yaldı gibi İslam ile Tabii erni ayetlerine uyarak, Sevgililer sevgilisine uyarak, sevgili olan İslam büyüğü olan değerli insanların buyurduğu şu söz bizi birbirimize kenetlemeli, yapıştırmalı değil mi? Ayıpsız din kardeşi arayan kardeşsiz kalır. Birbirimize kenetlenmeye, sevmeye mecburuz. İnancımız gereği aramızdaki ihtilafları büyütmeden gidermeli Kibir, haset, kötü zan ve gıybet gibi afetlere fırsat vermeden İslam kardeşliğinin hazını tatmalıyız. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan karşı gelmeden sakının ki rahmete eresiniz.'' Buyuruyor ya Hücurat onda. Biz, Müslüman kardeşimiz, bize ne kadar uzak olursa olsun, ırkı, rengi ne kadar farklı olursa olsun... Öz kardeşimizden öte severiz Tutarız elinden Ey sevgili kardeşim seni çok seviyorum Çünkü sen Rabbimin tatlı bir kulcusun Ona iman ile dilemiş, tatlı bir kulcusun Seni seviyorum Allah'ım Seni seviyorum Allah'ım Sana aşığım Allah'ım deyip dirilmişsin Demek durumundayız Müslüman yine kendine ne kadar yakın olursa olsun İslam'a inanmayan, kalbinde aşk olmayan insanları kalbinde farklı bir konumda bulundurmalı. Onlara rahmet nazarıyla bakıp aşka davet etmek nazarıyla bakmalı, mümin kardeşlerini ise bir başka kalbine taşımalıdır. Yüce Allah'ın dostlarını dost bilmedikçe ölçüyü kaybeder, yanlış yaparız dostlar kurtarmaya gayret etmek başka bir durum, kalbi bağlamak başka bir durumdur. Geçmişte sahabelerin inançsız aile yakınlarıyla karşı karşıya gelmeleri boşuna değil. Güzeller güzeli güzel Mevlamız, bizi yaratan, cennetine davet eden, rahmetiyle inşallah, dünyada bütün mümin kardeşlerimize lütfunu da sunacak olan Rabbimiz, Hazreti Musa'ya, Ey Musa, benim için Hangi ameli yaptın diye buyurduğunda Musa Aleyhisselam "Ya Rabbi senin için namaz kıldım, oruç tuttum, hayırlar işledim." diyerek yaptığı güzel amelleri sayar da Ey Musa buyurur Rabbimiz "Ey Musa bunlar hepsi senin içindir. Kıldığın namazlar, tuttuğun oruçlar ve bütün hayırlar hepsinin menfaatin için." Kimisi kabirinde, kimisi dünya ve ahirette senin için nur, Burhan ve ziya olur, rahmet yapar, lütuf sunar sana. Benim için ne yaptın? <Gülüyor> Ey Rabbim, senin için ne yapabilirim ki? Sev Musa, sev. Benim için sev. Benim için sev. Ve benim için kalbinde soğukluğu hisset. Allah için sevmek Allah için buğz etmek diyoruz ya Saf belirlemek İşte burada dostlar Saf belirlemek İşte bu İnançsız olan birisiyle yazışırken, görüşürken kendisi diyordu ki, İslam insana bir şey kazandırıyor mu? O insanın kendi karakteriyledir. Bence inanç insana bir şey kazandırmaz dediğinde dedik, eğer insanı insan yapan, insanı meleklerden üstün dereceye götüren, sizin erdem diye tabir ettiğiniz ahlaki özelliklere kavuşturanın İslam olduğundan şüphedeysen, Hz. Adem ile başlayan, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ile kemal eren aşk dini İslam araştır, ona girmeyen insanların durumunu, ona girenlerin girmeden önceki hallerini ve girdikten sonraki hallerini kıyasla, ondan sonra seninle yeniden konuşalım dedim. Evet. İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer hep basit olarak sizlere sunduğumuz örnek ama o kadar Ömer var ki İslam tarihinde. İmanla bambaşka olan, imanla 360 derece değişen, eşkıya iken evliya olan. O kadar ömerler var ki tarihimizde, bugün bile, bu an, şudem bile dünyanın en ucuza köşesinde, insanların en zalim, en hain olarak, en yanlışlar içinde bulunan günahkar bir insan bile bir anda iman ile, İslam ile tanışıp 360 derece dönüp de bir karıncayı bile incitemeyecek hale geliveriyor. İman, İslam, işte size zamanının asr-ı saadetin en zalimlerindenken bir aşk olan Ebu Cehil'in oğlu de bulunduğu bir aşk ortamını paylaşalım. Gönüllerimizi kenetlesin diye. Kuzeyfer radıyallahu an anlatıyor. Yermük muharebesindeydik. Çarpışmanın şiddeti geçmiş, ok ve mızrak darbeleriyle yaralanan Müslümanlar, düştükleri sıcak kumların üzerinde can vermeye, ''Seni seviyorum Allah'ım, senin için yaşadım, ne mutlu ki senin için yaşıyor'' ve son anıma ''Senin için veriyorum'' deyip kelime-i ile cennete koşarlar iken, ben elim aldığım su ile mücahitlerin peşinden koşuyor, Onlara yetişmeye çalışıyordum. Tam bu arada. Güç bela. Kendimi toplayarak amcamın oğlunu aramaya başlamıştım. Son anlarını yaşayan yaralıların arasında biraz dolaştıktan ve onlara da yardım ettikten sonra nihayet onu buldum. Fakat Necale ki yaralanmış amcamın oğlu. Ancak kaş ve göz işaretleriyle bir şeyler ifade edebiliyor. Elimdeki kırbayı su kırbasını göstererek, su istiyormuş gibi işaretler ediyordu. Su mu istiyorsun dedim ki gerçekten o gün hava çok sıcaktı. Mücahitlerin dudakları kupkuruydu. İnsanları diriltmek adına öyle fedakarlıklara girmişlerdi ki... İnsanları diriltmek adına bütün rahatlıklarını terk etmişlerdi. Amaçları düşmanları öldürmek, mallarını mülklerine el koymak değildi asla ve asla. İnsanları diriltmekti, başka hiçbir şey değildi. Bunun için rahat yataklarını terk ediyorlardı. Sımsıcak güneşin altında aç susuz şehadet şerbetini içiyorlardı. Duda kupkuruydı. Su mu istiyorsun dedim. Belli ki su istiyordu. Dudakları hararetten çatlamış, kavrulmuştu. Sanki çabuk halimi görmüyor musun der gibi bana bakıyordu. Kırpamın ağzını açtığım, suyu kendisine doğru getirdim. Öyle bir susamış ki. O halde bile kıvranıp ulaşmaya çalışıyordu suya. Tam dudağını değdirmeye gayret ediyordu ki. ilerden birkaç adım öteden, daha dün kendisine karşı Kılıç çeken, daha dün kendisini öldürmek için çalışan ama yine dün iman ile kendine gelen kendini bulan İkrimenin sesi geliyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrimenin yıllarca Allah Resulüne zulmetmiş baba ve oğul Ebu Cehil ve İkrimenin o ikriminin sesi geliyordu. Ama o ikrime o ikrime değildi artık. Dün karşısındaki ikrime değildi. Bugün yanındaki Can kardeşiydi. Eskiden yaptığı bütün zulümler yanlışlar unutulmuştu. Artık kardeşiydi. Candan öte kardeş. Su diyordu. Ne olur? Bir tek damla olsun su. Amcamın oğlu Haris duyar duymaz... Dudağını verdi bir anda. Kaş ve göz işaretleriyle ikrimeye götürmemi istiyordu. Fedakarlıklar kahramanları. Aşk destanını yazan aşkerleri. Hayatlarının her anında yaşamak için değil, yaşatmak için, bir saniyecik olsun başkasını rahata ulaştırmak için yaşamış bu insanlar. Kızgın kumların üzerinde yatan şehitlerin aralarından koşa koşa, İkrime'ye yetiştim. Kırbamı kendisine uzattım. İkrime elini kırbaya uzatırken... ...biraz öteden Iyeş radıyallahu anh'ın inetisi geldi. Ne olur bir damla su diyordu. Harp meydanı gerçekten çok farklıydı. Allah rızası için bir damla su diyordu. İkrime, daha dün kendisine karşı savaştığı İkrime... İman ile dirildikten sonra diriltmek kadına sahalara koşan İkrim'e elini hemen çekiverdi. Kardeşime götürüyordu, Yaşa götür Haris gibi o da içmedi. Ben suyu koşa koşa götürdüm Yaşa. Tam getirdim dudağına tam ulaştırdım ki Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Duhu ve resuluna ilahi aşk davası iman davası uğrunda canımızı feda etmekten asla çekinmedik. Artık bizden şehadet rütbesini esirgeme. Hatalarımızı affele diyordu ve şehadet şerbetini içiyordu. Derhal geri döndüm. Yaş radıyallahu an şahadet şerbetini içince hemen ikrimeye yetişeyim dedim de bir baktım ki İkrime de şehit olmuş Bari amcamın oğlu Haris'e yetişeyim dedim Koştum, koştum gözyaşlar içerisinde Bu fedakarlık karşısında iman insanı bu kadar mı değiştirir diye Koştum Susuzluktan dudakları çatlamış bir halde Ruhlarını teslim etmişlerdi Belliydi ama, belliydi ki Allah cennet tırmaklarıyla onları suya kandıracaktı. Yaşamak için değil, yaşatmak için yaşayan bu askerlerini Evet, benim çok kıymetli sevgili kardeşlerim, değerli dinleyiciler. Bir zamanlar Müslümanlar birbirlerini işte böyle seviyorlar. En zor zamanında en çok muhtaç olduğu şeyi bile kardeşlerinin ihtiyacı için verebiliyorlardı. Bugün de yapanlar var. İstanbul'u fethetmeden önce Fatih bir gün yiyecek maddelerinin kalitesini ve fiyatlarını incelemek maksadıyla kıyafet değiştirerek çarşıya çıkıvermiş değerli dinleyiciler. Bir dükkanı giriveriyor koca sultan Fatih Sultan Mehmet. Selam verdikten sonra 4 kilo yağ 4 kilo bal ve 4 kilo peynir lütfen verir misiniz dediğinde bakkal 4 kilo yağı tartıp Parasını hesap ettikten sonra, ''Efendim, diğer istediklerinizi de karşı komşumdan alınız. Çünkü onun malı hem daha iyi, hem de komşum daha bismillah diye siftah edemedi, satış yapmadı.'' Sultan hayret ediyordu. Aynı maldan kendisinde de vardı, ama o karşıdaki komşusu daha hiçbir şey satmadı diye ona gönderiyordu. Sultan karşıya geçti, aynı şeyi ona da söyledi. Allah'a şükür olsun ağam, ben siftah ettim, çocuklarımın parasını kazandım, komşum ise daha siftah etmedi. O yüzden söylediklerinizin iki tanesini ben verdim, diğer ikisini de karşısındakinden alın dedi padişaha o kişi. Vefat Sultan Muhammed Han, halk bu ahlak üzere olduktan sonra Allah'ın izniyle biz gönülleri ve tüm dünyayı fethederiz. İnsanlık tarihi işte böyle dostlar. İnsanlık tarihi boyunca görüyoruz ki menfaate dayanmayan sevgi ve samimiyet dünyada ancak ve ancak, ancak ve ancak İslam kardeşliği sayesinde yaşanmış ve yaşanmakta. Muhammed Ali Clay var. Boksör. Kendisine bir mümin kardeşimiz sarıldığında ağlamış da neden ağladığını sorduğunda... İlk bir beyaz bana saradı demiş ya. İşte böyle. İnancımız bize dilleri, renkleri, ırkları farklı da olsa bütün dünya Müslümanlarının kardeşliğini ilan etmiştir. Bizim için beyaz olan, zengin olan Ebu Cehil'den daha kıymetlidir. Kapkara olan, zenci olan bilal ile Habeşi'yi. İşte dostlar, bu kardeşlik yaşandığında, Müslümanlar tarifi imkansız bir samimiyeti tadıyorlar, tattılar, tatmaktalar ve inşallah tadacaklar. Neden sonra, bu güzel hadiseleri de paylaştıktan sonra, bazen birbirimizi böyle sevemeyişimizin sebebi, yine her zaman olduğu gibi bir haber oluşumuz oluyor bazen, belki ne dersiniz? Irak'ta Müslüman kardeşlerimiz kırılırken, onlar orada sıkıntı çekerken biz eğer burada bir haber olabiliyorsak, evimizde rahat yatabiliyorsak Pakistan'daki kardeşimiz soğuk çadırında yatar iken onun soğukluğunu hissetmiyorsak bazı şeyler hakkında kendimizi bir silkelememiz gerektiğinin farkında olmalıyız değerli dostlar Efendiler Efendisi Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Müslümanların birbirlerini menfaat için değil de Allah için sevdiklerine buyurmuştur. Ve böyle yapanların Allah'ın aşk deryasına dalmış olduklarını ifade buyurmuştur. Ve şöyle buyurmuştur. Allahu Teala kıyamet günü buyuracak ki: "Benim için yalnızca ve yalnızca benim için birbirini sevenler neredeler?" Sadece ve sadece benim için birbirini sevenler neredeler? Yalnızca benim rızam için birbirini sevenler neredeler? Himayemden başka hiçbir gölge bulunmayan bu günde ben onları arşımın gölgesinde himaye edeceğim. Aşk Allah rızası için olunca, dostluk Allah rızası için dostluk olunca, kardeşlik Allah rızası için kardeşlik olunca kardeşliktir dostlar. Menfaate dayalı olan dostluklardan bir örnek sizinle paylaşalım. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine aittir bu hadise. Bir gün kendisi talebeleriyle birlikte meram bağlarında gezintiye çıkıvermiş de dostlar. Güneşli, güzel bir günde. Birkaç köpeğin birbirleriyle sarmaş, dolaş... Yattığını görmüşler de talebesi demiş ki ''Efendim keşke insanlar bunlardan ders çıkarsalar da kardeş olsalar, birbirlerini kırmasalar, incitmeseler.'' demiş. Mevlana Hazretleri tebessüm buyurarak ''Canım yavrum menfaate dayalı dostlukları gör ve bak.'' Önlerine bir kemik at, kardeşliklerini de öylece anla. İşte böyle dostlar. Menfaate dayanan dostluklar böyle. Bir anda nefrete dönebiliyor. Gerçek dostluk inançtan gönüldendir. İnsanlık tarihi boyunca görürüz ki menfaate dayanan dostluklar saman alevi gibi çok çabuk sönmüş. İnanca dayanan dostluklar hep yaşamış ve yaşayacak. Selam olsun. Yalnız ve yalnız Allah rızası için birbirlerini sevenlere, Seni çok seviyorum sevgili kardeşim diyenlere, Allah için seni seviyorum diyenlere ve kardeşlerinin derdiyle dertlenip, Onlarla beraber cennete yürüyenlere, Selam olsun, selam olsun o güzel insanlara, Selam olsun ki, onlar Allah Resulünün bu dünyadaki hakiki varisçileridir. Allah Resulü miras ne bıraktı? Mal mülk bırakmadı. Aşk bıraktı. Onun insanlığa bıraktığı miras imandı. Yani aşktı. O aşkı tutan her insan insanlığa rahmet saçtı. İşte sizinle paylaşacağım binlerce örnek var da son bir örnek Numa bin Samit i̇mam hazam Efendimiz'den olsun isterseniz. Güzel insan, kıymetli insan, sevgili büyüğümüz, İslam ile büyüyen değerli insan, İmam-ı Hazretleri ömrünü İslam'a ve ilme adadığı gibi fakirlere, düşkünlere yardımıyla da tanınmaktadır dostlar. Okuttuğu talebelere para yardımı yaptığı gibi çevresindeki fakirleri de güzetirmiş her inançtan insana. Bir gün borç verdiği komşusunun kendisini görünce yolunu değiştirmesi karşısında, Koşu vermiş peşinden ve sebebini sormuş niye yolunuzu değiştirdiniz diye o kişi efendim sizden bir ara bir borç almıştım da size olan borcumu ödeyemediğimden utanıyorum size karşı yüzünüze bakamadığımdan yol değiştirdim deyince İmam-ı Azam alacaklı olan kişiye şöyle diyerek bize örnek verdi ''Sevgili kardeşim, niye kendini sıkıyorsun? Ben o parayı sana hediye etmiştim. Ben o parayı sana hediye etmiştim. Allah rızası için. Senin yolunu değiştirecek kadar rahatsız olmana sebep olduğum için de hakkını bana helal et.'' İşte görüyorsunuz ya. Tarihimiz sadece böyle üç beş tane misalden ibaret değildir dostlar. İlim, rahmet ve aşk medeniyetinin her zerresi, her kadresi böyledir. Allah Resulü buyurmuyor mu? Bütün iyiliklerin başı Allah'a karşı gelmekten sakınmak, yani iman etmek, yani aşık olmaktır Allah'a. Bizim ortak mesajımız bu her zaman. Allah'a aşık olan bir insan yanlışlarıtan mümkün delişleyemez. Tüm hayırların başı odur. Tüm şerlerin başı da onsuz olmaktır. İslamsız insan potansiyel şer kaynağıdır. O yüzden diyoruz. Ama Müslüman şu filanca, bak şu şu günahları yapıyor hocam. Şu filanca da Müslüman ama şöyle günahları yapıyor. İslam çağlar ötesinde de dostlar. İslam'dan bir haber olanlar geride. Unutmayalım. Efendimiz mescidi saadette bir sohbeti sırasında buraya birazdan cennetlik olan birisi gelecek buyurunca sahabelerin hepsi bir anda gözlerini mescidin kapısına dikivermişler dostlar az sonra yeni abdest almış yüzünden sakallarından abdestle beraber dökülen günahları simgeleyen nurlar yüzünde gözüken saat bin Malik girdi görülmüş bu durum iki defa daha tekrarlanınca Amr bin As'ın oğlu Abdullah namazdan sonra saat bin Mahalle'ye misafir olmak istemiş. Kabul etmiş o da. Abdullah günlerce ona misafir olmuş bir gün, iki gün, üç gün. Gece gündüz kontrol etmiş. Acaba bu gündüzden oruç mu tutuyor? Geceleri nafile ibadet mi yapıyor? Neler yapıyor da Allah için böyle buyurdu diye araştırmış kendisine. Ama bir gün farzlardan başka bir şey yok. ikinci gün farzlar var. Üçüncü gün farzlar var. En sonu dayanamamış. Ey Saad! Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya cennetlik birisi gelecek dediğinde içeri üç defasında da sen girdin. E ben de takip ediyorum günlerdir seni. Farzlardan başka bir şey yapmıyorsun. ''Bizim bildiğimiz dışına senin yaptığın bir şey varsa lütfen Allah için benimle paylaş da ben de onu yapayım lütfen. Allah aşkına seni cennetlik yaptığını zannettiğin amel lütfen bana bildir.'' dediğinde saat merak ile karşısında bekleyen Abdullah'a şöyle der. <gülüyor> ''Tahminim odur ki ey sevgili saat. Eğer Allah katında bir mükafaata kavuşacaksam ve kavuşmuşsam Sadece Allah için sevmemdendir Allah için sevmemdendir Allah için sevmemdendir Sanatkarı seversen Bütün eserlerini de seversin Saat En büyük sanatkarı sevdiğim için Bütün eserlerini seviyorum Kimseye karşı kinim yok Hasedim yok. Öfkem yok. Herkese karşı hayır düşünüyorum. Herhalde olsa olsa budur diyecekti. Anladım diyecekti. Abdullah anladım. Şimdi anladım. Biz de anlıyoruzdur değil mi? Zamanımızda en çok ihtiyacını hissettiğimiz şeylerin başında olan birbirimize aşk ile sevgi ile Allah için bağlı olmanın mesajını anlıyoruzdur değil mi? Oldukça ibretli olan bu olayı parça bir manzara arz eden, kardeşlerinin ulaştığı iyiliklerle rahatlayamayan, günümüzdeki bazı insanların değerlendirilmesi lazım. Sorular, sormalıyız nefsimize ve cevaplarını bulmalıyız. Selam olsun. Selam olsun bu aşk ile dirilebilenlere dostlar. Selam olsun. İman ile dirilen ve tüm insanla aşkı sunmak adına gayret ve himmet sarf edebilenlere, karşılaştığı Müslüman kardeşine, ey Müslüman kardeşim, ey canım bir tanecik kardeşim, seni Allah için çok seviyorum diyenlere. O zaman şöyle bir şey diyelim mi? Allah için hepinizi çok seviyoruz. Filistin'de, Irak'ta, adını sanını bilmediğimiz, dünyanın her köşesinde bulunan bütün mümin kardeşlerimizi çok seviyoruz. Bizim de son sözümüz bu olsun. Bütün Mümin kardeşlerimizi Allah için seviyoruz. Bunu da hepinize arz ediyoruz." diyor. Nefs Mekkesinden gönül Medinesine hicret edenlere selam olsun diyoruz. Bu haftaki gafletten kurtulur radyo sohbet programımızı burada bir noktalarken sevgili dostlar bizlere özelefem.net sitemizden ulaşabileceğiniz gibi atlanssense.com web sitemden de yapmış olduğum bütün radyo sohbetlerine, kitaplarıma ve sayır diğer çalışmalarımıza ulaşabilir ve mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. duamızdasınız efendim. Dualarınızı olabilmek ve namazınızın ardından duanızı alabilmek kavuşabileceğimiz en büyük şereftir.